Güz günleri, şurup gibi günler. Yahu şurup dedim de aklıma geldi. İnsanlar artık şurup içmiyor. Şurup imal edilmiyor. Tadını bile unuttuk yani. Oysa ne haysiyetli meşrubattı o. Gül şurubu, nar şurubu, çilek, vişne. Bazı şeyler hayatımızdan sessizce çıkıp gidiyor. Nasıl da kolayca razı oluyoruz. Hayır, belki direniyoruz bir zaman. Biz değilse bile... Hala gelincik şurubu şişeleyen ninelerimiz direniyor. Ama işte ellerimiz yana düşüyor. Nineler masallara bürünüp şuruplar, böğürtlen reçelleri ayva tatlarıyla birlikte gidiyorlar. Biz buzdolabının buz gibi yüzüne baka kalıyoruz. Silkinip bir kola açıyoruz. Ama nereden daldık bu şurup bahsine? Havayı tasvir için başlamıştık. Ne soğuk ne sıcak. Nimetle Cesur akşama yakın tezgahları toplayıp sahile iniyor. Gelip iyot kokulu esintiye karşı oturuyorlar. Martılar, serçeler, kumrular çocuk sesleri. Ta uzaklardan patpatları duyulan bir balıkçı teknesi. Cesur nimete seslerden bahsediyor. Ses bir âma için en önemli şeydir. Ses geliyorsa tehlike yoktur. Tehlike sessizliktedir. Ayak sesleri görmezler için görüntü sayılır. Kulak bir anten olmuştur artık. Hep açık, hep tetikte. Onların işitme ve dokunma duyuları belki de görenlerden daha çok gelişiyor. Kokular, fısıltılar, titreşimler, hava akımları. Görme engeller ısıya da duyarlıdır. Güneşi çok rahat fark ederler. Denizin dalgasını, yaprakların hışırtısını. Görme engellilerin hafızası güçlenir. Düşünün. ''Ne çok âmâ hafız tanımışızdır. Müzik eğitimine de yatkın olurlar ve çokluk bu yoldan meslek edinmeye çalışanlar bulunur. Hatta teşvik edilir. Kör şarkıcı, kör kemancı vs. Bunları anlatıyor cesur. Sesi güzelmiş. Biraz bağlama çalıyor, bir derneğe devam etmiş bir süre. Neredeyse müzisyen olacak yani ama içi kaldırmamış.'' Engellilerin bu tür meslek edinmeleriyle duygu sömürüsü arasında ince kırmızı bir çizgi var. Cesur o çizgide kalmış. Yan tarafta çocuklar top oynuyor. Cesur atılan şutları zeminde sürünüp seken topu takip edebiliyor. Kalkıp aralarına karışsa bayağı futbol bile oynayabilir yani. Nimet abarttın iyice diye itiraz edecek oluyor. Sen misin itiraz eden? Cesur aniden kalkıp çocukların arasına karışıyor. Çocuklar önce ''Ya bırak abi ya oyunumuzu bozma'' falan diye şamata ediyor. Sonra onun bir ama olduğunu fark edip bütün gören kişiler gibi müsamaha, merak ve hayretle takip ediyorlar. Oyun bozuldu, başka bir oyun başladı. Cesur, çocuklar lütfen oyununuzu bozmak istemiyorum ama şu sırada oturan ablanızla iddiaya girdik. Görsün bakalım gelen topa vurabiliyor muyum? arada görsün bakalım diye ince bir espri yaptığını, sadece ve elbette kendi fark edip bıyık altından gülüyor. Çocuklar ilk şaşkınlığı üzerlerinden atıp bu yeni oyunun çekiciliğine kapılıyor. Aralarından biri topu Cesur'a doğru yuvarlarken bağırıyor. ''Geliyor abi vur.'' Cesur pür dikkat gelen topu dinliyor ve gerçek bir futbolcu gibi zaman ayarlamasını tam tutturarak patlatıyor. Bir alkış, bir bağırış. ''Helal abi, helal.'' Sonra bir daha, bir daha Yoldan geçenler durup seyrediyor Küçük bir kalabalık oluşuyor orada Adam körmüş ya Vallahi iyi vuruyor ha, görenlerden iyi Belki de eskiden futbol oynamıştır Ne bilelim yollu konuşmalar arasında Küçük kalabalıktan da alkışlar yükseliyor Nimetin kalbi çatlayacak Sevinçten ve sevgiden ağlıyor Canım benim nasıl da becerikli Onun yanında kendini güvende hissediyor. Aşkın ipek kanatlarından örülmüş bir gölgelik altında mesut. Cesur gösteriyi tamamlayıp geliyor. Çocuklar bağıra çağıra yeniden oyunlarına dönüyorlar. Nimet ve cesur orada, o tahta sırada, el ele güneş batıp etrafı serinlik kaplayıncaya kadar oturuyor. Konuşuyor, konuşuyorlar. Konuşmaya doymuyorlar. Sonra kalkacaklar. Cesur nimeti evinin önüne kadar götürecek. Nimet'in annesi bu akşam dönüşlerinin şaşmayan saatini bildiği için pencerede olacak. Onları öyle kumrular gibi yan yana gördüğünde yüreği kabaracak. Her anne gibi, Allah'ım şu urfalı oğlana güç kuvvet ver, kızımın talihine açık eyle, bir yuva kursun mutlu olsunlar, ele güne muhtaç olmasınlar diye dua edecek. Cesur ayrılırken nimete, ''Sana artık bir baston uyduralım.'' ''Beyaz baston görme engellinin gözüdür.'' diyor. Nimet, ''Bilmem ki kullanabilir miyim?'' Cesur sevgilisinin elini kuvvetle sıkarak ''Güven bana, ben öğretirim. Baston da neymiş? Çocuk oyuncağı!'' Gün batmış, dürümcü babanın taka minibüsü gelmiştir. Hırıltıyla, öksürükle, tıksırıkla, zar zor manevra yaparak dört yol ağzının pazara yakın köşesinde sırtını metruk fabrika duvarına yaslayıp durur. Orası onun yeridir. Gün battıktan sonra kimse orada duramaz. Duran olursa pılını pırtısını toplayıp gider. Belalı adamdır dürümcü baba, öyle bilinir. Minibüsün içine kebap tezgahı, ocak monte etmiş, tepesini delip duman borusunu takmıştır. Şimdi koca şehirde bu seyyar kebapçılardan çok var. Kimi gece yarısı açar tezgahı, sabaha kadar çalışır, kimi de dürümcü baba gibi akşam ezanından sonra açar dükkanı. Bir kendi, bir de akıldan yaya oğlu. Duvar dibine alçak iskemleleri, küçük sehpaları dizer, su bidonunu indirir, ocağı yakar, Domates, biber, marul, soğan hazırlar, etleri şişlere dizmeye başlar. Sigarası ağzından hiç düşmez, bir de şişe. Şişe sürekli tezgahın altında, teybi açık. Elazığlı Enver, Malatyalı Fahri, Diyarbakırlı Celal, Kazancı Bedi. Bir yandan çeker, bir yandan çalışır. Eli ayağı tezgahı, pis pasaklı ama gelin görün ki kebabına doyum olmuyor. Malzemeler Urfa'dan geliyor, yani herhalde bir yere geliyor. Yeşil biber falan. Bu da oradan alıyor. Çok yol görmüş, çok dert çekmiş, çok kazanmış, çok batırmış, içeri girmiş çıkmış, evi barkı dağıtmış, bir aklı kıt oğlanla baş başa kalmış sonunda. Sonunda işte bu hurda minibüsle dört yol ağzına tezgah kurmuş. Gündüzleri ne yapar belli değil. Ama gece Ahmet Haşim'in cananı nasıl... Havz kenarında peyda oluyorsa o misal gelir dükkanı açar. Baba diyorlar sadece. Bu gibi adamların başkaca bir isme ihtiyacı yoktur. Alemin babasıdır onlar. Babasıdır çünkü cömerttirler, gözü tokturlar. Değil malı, yeri geldiğinde canı bile verirler. Zabıtalar ondan geçinir. Polisler, sarhoşlar, sokakta yatanlar, dört yol ağzında mendil satan çocuklar, Yolunu yitirenler, gece yarısından sonra gelen travestiler, vardiya işçileri ve bilumum gece kuşları, parası olsun olmasın onun müşterisidir. Hikaye şu, bu içerideyken karısı bir buçuk yaşındaki kızını da alarak Almanya'ya gidiyor. Güya oradaki akrabaları çağırmış. Sana burada iş bulduk gel çalış, hem kocana da bakarsın demişler. Kadın bunları son görüş gününde anlatmış. Hem anlatmış hem ağlamış. Benim diyor dürümcü baba. Ağzımdan çıt çıkmadı. Donmuş kalmışım. Ulan alçak bir iki laf söyle. Kadın ağlıyor ona umut ver. Her şey iyi olacak falan de. Çocuğu öp okşa değil mi? Hayır. Ben orada öyle put gibi sağar gibi taş gibi duruyorum. Ancak dişlerimi öyle sıkmışım ki ağzım kan içinde kalmış. Koğuşa dönünce arkadaşlar söyledi. Şaştım. ''Kadın haklı, yıllar yılı beni nasıl beklesin? Ele güne muhtaç mı olsun? Kol kanat gelecek kimsem yok benim. İbibullah sivrikülah, gidiş o gidiş. Kadından bir daha haber alamamış. Gerek içerideyken gerek çıktıktan sonra çok sormuş soruşturmuş, yok yok, öldü mü, kaldı mı, başkasıyla evlendi mi, dişe dokunur bir malumat gelmemiş.'' Sadece kızını 5-6 yaşından sonra bir Alman ailenin yanına verdiklerini öğrenebilmiş. Peki bu aklı kıt oğlan neyin nesi diyeceksiniz? O çocuk önceki karısından, o kadın ölmüş. O ölünce bu Almanya'ya gidenle evlenmiş. Kadın giderken aklı kıt oğlanı anasının akrabalarına teslim etmiş. Dürümcü baba içeriden çıkınca ilk işi gidip oğlanı yanına almak olmuş. Oğlan işte büyümüş biraz ancak çalık, zayıf, sarsak. Sürekli gülümsüyor. Allah'ın bir meleği sanki. Verirsen yer, sorarsan söyler. Kendi halinde. Öyle ki yüzüne bakanın içine kandamlar yani. Durum bu merkezdeyken. Bir gece dört yol ağzında bir minibüs peyda oldu. Ah, Sinan Çetin ne film gibinin minibüsü. Bir münasip yere park edip durdu. Kameralar, ışıklar derken orası bir anda ana baba gününe döndü. İçinden o endamı güzel kızlardan biri indi. Kucağında bir buket çiçek. Salına salına yürüyerek ve beyaz dişlerini parlatıp gülümseyerek kameraya şunları söyledi. Sayın seyirciler Almanya'dan gelip bize müracaat ederek kayıp babasını aradığını söyleyen Zöhre Yücel'in isteği uyarınca araştırmalarımızı sürdürdük. Babanın bulunduğumuz mekanda seyyar dürümcülük yaptığını saptadık. Şimdi kendisiyle görüşeceğiz.